بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة kitabımız hamd ile başlar. İşte Fatiha yok. Bu neyin hamdidir? 5 sure var Kur'an-ı Kerim'de hamd ile başlar. Birincisi Fatiha, ikincisi Enam suresi, üçüncüsü Kehf suresi, dördüncüsü Seba suresi, beşincisi Fatır suresi. Beş sure var elhamdülillah. Ötekileri hamdi belli. Alhamdülillahimlezi enzela ala abdihil kitab Kitaptan dolayı, Kur'an'a sahip olduğumuz, Kur'an'ı indiren Allah'a hamd olsun. Öteki yeri göğü yaratan Allah'a hamd olsun. Ötekinde nimet veren Allah'a hamd olsun. Yani bizi ve nimetleri yaratan. Halbuki Fatiha'da herhangi bir nimet karşılığı değildir. Onu söyleyelim. Var olmanın hamdidir. Hazreti Mevlana'nın vefat ederken ağzından çıkan son söz Allah'ım beni yarattığın için sana hamdolsun. Ve وَاَخِرُ دَعْوَاهُمْ اَلِلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِ. Ayette öyle. Cennet ehli, cennete girdikleri zaman en son sözleri hamd olacaktır. Elhamdülillahi لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِ. Alemlerin Rabbine hamd olsun diye bitireceklerdir. Bizim şeyimizde, adetimizde, geleneğimizde biz söze Bismillah ile başlarız. İşi hamd ile bitiririz. Yemek de öyledir. Hamd ki daha önce Fatiha tefsirini anlatırken söylemiştim. Belki cemaat biraz değişik olduğu için aynı kadro olmadığı için. Hamd ha-mim dal harfiyle. Üç harf. Şu şeyi a'yı kaldırırsak orada. Hamin, zaten Arapçada sesli harf yok, hareket var. Hamin <gülüyor> de. Medih kelimesi de budur, aynı harf. Sadece yeri değişiyor. Yani buradakinin başa geçiyor. O kadar. Has hey, has geçiyor. med Medih ne demektir? Sena demektir. Türkçesi övgü. Onun için hamdin şumulu, kapsamı, mane olarak şükürden daha fazladır. Yani şükür de içinde olmak şartıyla Cenab-ı Hakk'ı sena etmektir, övmektir. Allah'a övgüler yağdırmaktır. Misal vermek gerekirse Şükür bize karşı yapılan nimetin, iyiliğin karşılığında söylenir. Bizzati nimet şart vardır nimetin karşılığında. İşte teşekkür bizim, teşekkür dediğimiz şey, Araplar şükran diyor, biz teşekkür ederiz diyoruz. Aynı manadır, o bakımdan teşekkür karşılığıdır. Mutlaka nimet şartı var şükürden. ve i şekertub le diyoruz. diyor zaten Cenab-ı Hak diyor. Eğer siz benim verdiğim nimetlere şükrederseniz ben de size nimetlerimi daha da arttırırım diyor. Ve <gülüyor> le bu küfür, inkar bu nankörlük manasınadır efendim. Arapçadan bu şey. Hem Allah inkar manasına gelir hem nimeti inkar manasına gelir. Nimeti inkara bizi inkar demiyoruz. Nankörlük diyoruz. Yani nimet kıymeti bilmemek. Nimeti hor görmek. Değerini takdir etmemek. Onun adına nankörlük diyoruz. Zaten zannediyorum ilanda da öyleydi. Şükür ve nankörlük diye. Bu mesleviye geçmeden önce böyle bir temel atalım dedik. Kafalarımızda bir hafriyat yapalım. Ondan sonra Hazreti Mevlana neler söylemiş ona bakacağız. Tabi. Onlar bizden iyi biliyorlar tabi. Şimdi hem maddi tarafını, maddi ilimlerini, şer'i tarafını, hem işin manevi tarafını. Zaten biz de bu söylediklerimiz onlardan öğreniyoruz. Hiçbirimiz kendimiz icat ediyor. Ben bilirim, başkası bilmez diye böyle bir iddia da yok. Allah öyle bir iddiadan da korusun hepimizi. Evet. Ona malumat vuruşluk diyoruz. Zaten din şimdi hal olmaktan çıktı, bildi olmaktan durumuna doğru gidiyor. Herkes çok din biliyor ama kimse dini doğru dürüst yaşamaya yanaşmıyor. Müsteşrikler de bizden fazla biliyorlar. Mesela, mesela Nikolson, Masinyon, bu Avrupa'dan İslamiyat araştırıcıları falan Müslümanlığı bizden iyi biliyorlar. Bizden fazla biliyorlar. Ama Hristiyan tabii adam yani onun şey dediğimiz yok. Din bilgi değildir. Din haldir. Bilmek yapmak içindir. Tıpkı yemek yapmak gibidir. Yani yemeği yapmayacaksın yemeğin tarifini almayacaksın. Eğer yapacaksan tarifini öğren, İyice öğren. Bunun gibidir. Dil böyledir. amel salih diyor Müslümanın. İnnellezine amenu ve amir salihat. Kur'an-ı Kerim'de en çok tekrar edilen cümle budur. İman ve amel esadı. İman ve amel esadı. Ama yapmak için bilgiye ihtiyaç var tabi. Namazı nasıl kılacaksın, ateşi nasıl alacaksın, oruç nedir, nedendir, o şehri bilgilere ihtiyaç var. Ama onlar yapana lazım. Yani araba kullanmayacaksan, araba almayacaksan trafik bilgisine de ihtiyaç var. Ama araba kullanacaksan, trafiği bileceksin, turları bileceksin. Arabadan da anlayacaksın, motordan da anlayacaksın. Onun gibi. Yapılmayan bilginin işte min ilmin la yantab zaten Peygamber Efendimiz. Allah faydasız ilimden ben sana sınırırım. yani Kullanmayacak ama bizde maşallah herkes müftü, herkes allame. Fakat ortaya gelince dindarlık adına ortaya koyduğumuz çok az şey var. Çok şey biliyoruz. Belki sahabeden daha çok din biliyoruz. Ama yapmaya gelince ortada bir şey yok. Allah evet, bunu da biraz hatırlatmış olmak için söylüyorum. İzin verirseniz bu çayı ara sıra yudumlayacağım çünkü ağzım kuruyor. İlaç evet. aldım işte seni O alınca kurutuyor. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şunu tam yazalım. her halükâr için geçerli. <gülüyor> Elhamdülillah ala kulli hal. Eşşüklü âlâ ni'ami. Bunu formül olarak yazacağım, aklınızda kalsın. Benim yazım daha güzel ama bu tahtaya zor yazılıyor Aha, Ne abi? Ne abinin çoğuludur? Ne abi? Düşmüş çocuk ölmüş, genç delikanlı kavak budarken, daha işte, efendi işte çocuğun genç evladın kavaktan düştüğünü deyince elhamdülillah Yani musibete de hamd edilir, ama belaya şükredilmez. Çünkü şeker tüm diyor. Siz şükrederseniz biz arttırırız diyor. O bakımdan ham dedilerdir. Beterinden saklanmak, korunmak için ham dediler. Allah'ın kudreti, büyüklüğü karşısında duyulan haşyet, o heyecan ve hayranlık ifadesidir ham. Süleymaniye'ye bakıyorsun. Diyorsun Allah Allah. Ne muhteşem eser. Ne muhteşem sözü. Mimar Sinan'a gider. Yapana gider. Onu icat edeme gider. Biraz bir adım da öteye gittiğin zaman Mimar Sinan'ı yaratana gider. Elhamdülillah bütün hamdler Allah'a mahsustur, Allah'a gider. Çünkü bütün güzellikleri, bizim hayran olduğumuz bütün o harika şeyleri yaratan Allah'tır. O harika eserleri yarat yapan sanatkarları da yaratan Allah'tır. O zaman hepsi bütün hamdler döner dolaşır Allah'a gider. Elhamdülillah hamd Allah'a maksustur o manaya. Hiç unutmayalım. Biz yarı yarı yarı yerde kesiyoruz ama arifler o hamdi götürürler son durağa kadar, son noktasına kadar götürürler. Avam rızık peşinde koşar. Havas dediğimiz arifler ve peşinde koşar. Şükür anlatırken onu söylemek lazım. Hep bu, bu Hazreti Mevlana'nın sözüdür. Bütün Arifler Ehlullah'ta bilir. Arifler Rezzak'ın peşinde koşar, avan rızık rızık peşinde koşar. Biz nimet için, rızk için şükrederiz. Onlar sahibi için şükrederler. İşte Hazreti Mevlana diyor Allah'ım beni yarattığın için sana hamd olsun. Şükür sahibi olmak için kanaat ehli olmak lazım. Kanaat ehli olmadan şükür sahibi olamaz. Ne diyor? Senden adalara... Pardon, yukarısı var belki ona... Senden ednayı görüp şükr ile demsaz olmak senden adalara reşk eylemenin merhemidir. Bu kitapta reşk eylemek yazılmış. Yanlış. Reşk olacak. Mesnevidin şeyinde şerhinde görürseniz düzeltin. Senden ednayı görüp senden aşağıdakini görüp şükr ile demsaz olmak. Şükre sarılmak. Şükrüle hem hal olmak, demsaz hem hal olmak demektir. Sırdaş olmak demektir. Şükrüle sırdaş olacaksın. Senden ednalara bakacaksın. Senden aşağıdakilere bakıp şükrüle hem hal olacaksın. Senden alalara reşkeylemenin eylemenin merhemidir. Senden yukarıdakilere bakıp eğer sen senden ednaları, senden aşağıdakileri görüp de Şükredersen, haline şükredersen senden alaları senden daha yukarıda olanlara bakıp da onları kıskanmanın merhemidir o şükür diyor. Devasıdır, ilacıdır yani. Şükreylemen <gülüyor> senden alalara reşkeylemenin merhemidir. Sadi Şirazid Gülistanda <gülüyor> minnet hüdayıra diye başlar. Hamd ile başlar. Hazreti Meydan'a bişnev diye başlar. O dinle diye başlar. O da sadide hamd ile başlar. Minnet hudayira o yüce Allah'a tek olan Allah'a hudaya öyle bir minnetle başlar ki onun da sebebi şu sadi-i şirazi hacca giderken yolda ayakkabısı parçalanıyor ve yanmayak yola devam etmek zorunda kalıyor. Aslında pabuç herhalde basit bir Yiyecek ki ayakkabı. E çöle dayanır mı o kadar yaya gitmeye o ayakkabılar. Şimdikiler de dayanmaz merak etme. Eğer üç ay biz bu ayakkabılarla gidecek olsaydı herhalde işte Medine'ye varmadan daha verilerde neçit çöllerinde bu ayakkabılar parçalanır. Ama maşallah şimdi uçağa biniyoruz. Şak diye gidiyoruz. Ciddeye iniyoruz. Ayakkabıya da in diyor Şeyler bir... Tokyu muhru, uyduruk bir şeyle tehlikle de gidebilirsin. İş kolaylaştıkça değeri düşer. Zor şeylere talip olmak lazım. Yani Himalaya'lara tırmanan da Çamlıca Tepesi'ne tırmanmak arasında büyük fark vardır. Buraya sen Türk'ü çağırı çağırı gidersin. Ama Himalaya'lara gitmek için dağcı olmak lazım. Bir hayli de Eğitim almış olmak lazım çünkü sekiz bin metreye çıkacaksın. Orada oksijen azalıyor, hava soğuyor, buzulların içinde gidiyorsun öyle. Yani yükselmek isteyen, irtifa kazanmak isteyen mutlaka tırmanmak zorundadır, terlemek zorundadır. Hazreti Mevlana diyor ki sen arınmaya bak. E peki arınmayı nereden öğreneceğiz? Sudan öğren diyor, sudan. Su her şeyi temizlemekle, bütün pislikleri arındırıp temizlemekle onun için yaratılmış olan su diyor. Temizlediği pisliklerle beraber kendisi de kirlenir. Su ne yapıyor ona baksan diyor. O pislik, bataklık haline gelmiş o dönelerden. Su yükselir, buharlaşır, buharlaşır, buharlaşır diyor. Ta yücelere çıkar. Oradan tekrar tertemiz yağmur olarak yağar. Sen nasıl arınacağını, yüksek duygular, yüksek bilgiler, yüksek hareketler, yüksek ahlaki faziletler, fazilet diyoruz. Ona. halk onu da söyleyeyim. halk keramet peşindedir. Havas fazilet peşindedir. Bizim dinimiz keramet dini değildir, fazilet dini. Bir iyi hareket bin kerametten daha değerlidir. Hiç şöyle bir şey. Yok. Ama halk hep mucize peşindedir. Keramet peşidir, acayiplik peşidir. Bak uçururlar işte böyle insanları bir takım garip acip şeyler. Efendim şey, kalbinden geçeni bilir. E ne oldu bildi. Haline baksanın. Gökte gö uç kanat takıp uçtuğunu görsen hareketine bakacaksın, haline bakacaksın. Hakk'a e karşı merhametli mi? Düşkünlere yardımcı mı? hali düzgün mü? Yalandan, riyadan, sahtekarlıktan, alışverişinden, hepsinden. Peygamber ahlakına benziyorsa tamam. Eyvallah. Onun uçmasına gerek yok zaten. O yerde yürürken bile korka korka yürür. Ayağını taşa basarken acaba karınca bir hayvanı incitecek miyim? O uçmaz. O yerde adam gibi yürür. ve الرَّحْمَانِ yamşuna يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا Onu bek Ibadun Rahman, o Rahman olan rahmet Allah, yüce rahmet sahibi Allah'ın hakiki kulları yerde yürürken yumuşak adımlarla yürürlerdi. Kasıla kasıla yürümezler. Onun yürüyüşüne baksan, uçuşuna bakma. Yerdeki yürüyüşü yeter. Onu gör, bak adam gibi yürüyorsa tamam o adamdır. Kasıla kasıla yürüyorsa uzak yürür. Üç şey kaba ve sahtedir. Uzaklaşmak lazım. Bir, kendini belli eden sanat, sırıtan sanat diyoruz. Gösterişçi ahlak, iddia taşıyan dindarlık. Bu üç şey kaba ve sahtedir. Bir sanat, sanat olduğunu belli ediyorsa o sahtedir. Sırıtıyor demek. Bazı böyle yaşlı kokanalar vardır. Fazla makyaj yapıp güzellikler falan filan öyle her tarafını boyaya sürerler. Gözlerine kara kara şeyler, dudaklar bilmem yanaklar falan, 70 yaşındadır. 15 yaşındaki gibi görünmeye çalışır. O işte böyle zavallı. Herkes sırıtır yani. Onun makyajı sırıtır. Ama hiç makyaj yapmamış gibi oluyorsa tamam. En güzel makyaj da abdesttir onu size söyleyeyim. Günde beş vakit yıkanan yüz hiçbir zaman nurunu eksik etmez. Hatta yaşlandıkça güzelleşir. Nurlaşır. Benim 85 yaşında kayınvalidem <gülüyor> görenler hayran kalırdı. Çünkü çocukluğundan beri belki 7-8 yaşından beri hiç namazını terk etmemiş. Günde beş vakit. O soğuk suyla alınan abdestten daha güzel bir makyaj malzemesi yoktur. Onun için zaten Hristiyan gavur karıları yaşlandıkça çirkinleşir, Müslüman kadınları yaşlandıkça güzelleşir. O da bir hamd eseri olarak söyleyeyim. Nur gidiyor, pırıl pırıldır yanakları böyle. Germeye, gerdirmeye falan gidip de bilmem, estetik ameliyat yapmaya da gerek yok. Ben böyle bildiğim şeyler biraz sert söylerim. Mizacım öyledir. Kusura bakmayın öyle. Kimse de alınmasın. Kimseyi kast ederek öyle. Bak misal verirken kendimden misal veririm. Ya hala ailemden ya kayınvalidemden ya kayınpederimden. Kimseyi de incitmeye gerek yok. Güzellik de Allah'ın bir lütfudur. Maddi nimette, manevi nimette Allah'ın lütfudur. Hepsi Allah'ın şeyidir. Biraz size şeyden söyleyeyim. Mevlana'dan önce Sadi Şirazi'den bahsettik yalınayak ayağına giderken ayakkabısı ve içinden geçirmiş efendim. Demiş ki Allah'ım ben bu kadar ilim tahsil ettim. Bu kadar senin yoluna hizmet ettim. Bu yaşa geldim. Senin yolunda hacca gidiyorum. Bana bir ayakkabıyı çok mu gördün? Siten halini arz ediyor. İçinden geçiriyor. Öyle. Biz daha hani Zaten kimi sorarsan sor, hangi kula sorarsan sor, Allah'tan şikayetçidir. Yani hep Allah'tan şikayet eder. Bir Hacı Osman Efendi vardı, Allah rahmet eylesin. Hacı Asmet Efendi vardı. İşte kolu kırılmıştı, bacakları falan sağ taraf olduğu gibi. Kemikler, un ufak olmuş. Şelik tel koymuşlar işte, platin şeyler bağlamışlar. Kum torbaları vesaireler, salgılar falan. Hastaneye gittik. Dedim efendim çok acı çekiyorsun o hani Kul torbası bağlamışlar germek için. Hani fazla kıpırdamasın. Hey dedi bu kaza Allah'tan geldi dedi. Şimdi durup dururken Allah'ı kullarına mı şikayet edelim dedi. Allah'ın kullarına mı şikayet edelim? Biz hep Allah'ı kullarına şikayet ederiz. Ne kadar günahkarsak Allah'tan o kadar çok şikayetçi ne kadar Allah'tan şikayetçiysek bil ki o kadar bin adamın Allah'tan af Allah'tan şikayet edilmez. Kendimizden bileceğiz. Ma asabek min seyyatin, fa min nefs. Sana gelen bütün kötülüklerin sebebi sensin diyor. Evet. Yani Kur'an'a. Ma asabek min hasanetin, fa min Allah. Ve ma asabek min seyyatin, min Ben bunu bir türlü anlayamamıştım. Sonradan anladım. Sonradan anladım. Yani 70 yaşına geldikten sonra anladım. İsterseniz size nasıl anladığımı anlat. Şimdi sen yanlış yapıyorsun efendim. Kurgu baştan yanlış yapıyorsun. Gidiyorsun dere kenarına ev yapıyorsun yahut iş yeri açıyorsun. Orası sel bölgesi. Bir sel geliyor afet oluyor. Senin yerin yerini eşyan işte şimdi gördük işte Denizli'de bilmem işte şeyde Muğla'nın köylerinde işte şeyler gördük. Sel basmış. Şimdi halbuki Allah yağmuru rahmet olarak yağdırıyor. Ve biz yağmura rahmet diyoruz. Ve yağmura da ihtiyaç ver. Üç aydır İstanbul'a yağmur yağmıyordu. E senin evin günden sel aldı götürdü yahut da su bastı. Şimdi bu Allah'ın suçu mudur yani? Allah... Senin evin... Allah mı yoksa sen yanlış yere yanlış iş yaptığın için mi başına geldi? Ya başka misal vereyim. Mesela soğukta diyor sıkı giyin. iyi. E bakıyorum kızlara bir çorap giymiş. Haa kalçaya kadar açık gencecik. Ondan sonra... <gülüyor> e tabi. Mevsime göre giyinmesen elbette şey. Şimdi bu soğuk. Sen hasta olasın diye mi sana verdi Allah? Soğuğun geleceğini biliyorsan tedbirini alacaksın. Başımıza ne geldiyse kendi eksiğimiz, kendi kusurumuz, kendi tedbirsizliğimiz yüzündendir. O bakımdan. Yoksa Allah kimseyi hasıt etmek için yahut da bastırmak için yağmur yağdırmaz. Ama öyle yerler vardır ki Allah'ın oraları oralarda. Bol su geldiği zaman sel şekline dönüyor. Evet. Aynı şey deprem için söz konusudur. Benim oğlum şeydir efendim, jeolog. Ve yer bilimleri yani şehitler. Maden yatakları. Van'da hastane yapılacak. Diyorlar ki üniversitede yardımcı doçak. Gitsin oralar uzmanlar işte bu arkor şeyler. Jeologlar gitsinler. Zemin etüdü yapsınlar. Zemin etüdü yapacaklar. İki arkadaş gittik diyor. Hastane, devlet hastanesinin yapılacağı yer tabi ucuz arazi, devlet arazisi müteahhit oraya yapmak istiyor. Hava dar bir yer. Fakat baba diyor bir araştırma yaptık diyor kül yığını. Tepe diye bir şey yok diyor. Kaya diye bir şey yok. Zemin o kadar çürük o kadar bir şey ki. Kül diyor. Kül birikir. Oraya gelmiş kül diyor. Lav artıklar Buraya hiçbir şey yapılamaz. Yok Yok efendim müteahhit geliyor, rektöre işte falan profesyonel hocalığına baskı yapıyor. Diyor ki efendim burasına siz rapor verin. Ve o yüzden üniversiteden ayrıldı benim oğlan. Aferin dedim. Sonra ne oluyor? Başka bir ekip geliyor. İşte rüşvetle, müşvetle yahut işte hattı neyse kullanıyorlarsa oraya yapılabilir diyorlar. Birinci katı çıkmadan çöküyor bina. Buyurun. Şimdi Aynı şey Gölcük için geçerlidir efendim. 69 şey 99 depreminde. demişler efendim buradan fay hattı geçiyor. Hayır buraya bina yapılacak. Yaparsın o da ikiye bölünür işte. Ağaç bile ikiye bölünmüştü. Gövdesi yarısı, kökü burada, yarısı burada. Artar artar ağaç ikiye kesilmiş gibi. Böyle. Şunu iyi anlamamız lazım. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسْنَهَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ مَا أَصَابَكَ Sebep sensin. Başka sebep arama. Başkasına da şikayet etmeye gerek yok. Ha, ben yaptım, ben buldum. Ben ettim, ben buldum. Evet. Sa'di Şirazi'ye geliyoruz tekrar. Bir türlü kurtulamadık. Sa'di'nin ayakkabısından, çarığından. Eyvallah. Bakmış demiş ya Rabbi sen bana bu ayakkabıyı çok mu gördün yani bu, bu çöl yollarında ben şimdi yanmayak nasıl gideceğim? İçinden Allah'a şikayet <gülüyor> Arzu hal yapıp da. 90 küsur yaşamıştır Sadi Şirazi. İlk 30 senesi ilim taksiliyle geçmiş. İkinci 30 senesi öğretmenlikle geçmiş, müdellislikle geçmiş. Son 30 senesi de ibadetleri çok arif, çok mübarek bir insandır. İran'ın en büyük şairlerindendir. İslam'ın en büyük şairlerindendir. Şair ve Edip aynı zamanda. Nesri de çok güzel. Minnet Hudayrao diye başlayan şeyinde giderken yolda efendim iki ayağı kesik dirsekleri üzerinde yürüyen hacca gitmeye çalışan bir neşe içinde, sevinç içinde bir adam görüyor. Ben hacca gidiyorum. Diye. Ayaklarıyla, dirsekleriyle yürüyerek falan. Şöyle onu Allah gösteriyor zaten ona. Tesadüf falan değil. Sen içinden böyle geçiyor. Ayağım yok diye falan. Şey ayak yok diye. Sitem ediyorsun. Gör benim ne kullarım var. Onu görünce halinden utarmış. Ey Allah'ım demiş, hiç olmasa ayaklarım yerinde duruyor, sana hamd olsun diyerek başlıyor ve bu Gülistan kitabını bu yüzden yazıyor ve hamd ile başlıyor. Biz Allah'ı kendi canımızın istediği gibi tanıyoruz. Halbuki Kur'an bize Allah'ı, Allah'ın kendisini bize tanıttığı gibi tanıtmayı öğretiyor. En güzel tanıtım sahibinden gelen bilgidir. Arkadaşlarla tanışırken de öyledir. Sen kimsin, kimlerdensin, nerelisin, ne iş yaparsın diyorsun. O da sana anlatıyor işte Kayseri'den geldik, babam şu, babam şu. Talebe ise talebe, esnafta esnaf, tüccarsa tüccar ne iş yapıyorsa. En sağlam bilgi şahsın kendisinden. En sağlam ilahiyat bilgisi Allah'ın kendi vahinden öğrenilir. Bergson bile şunu diyor, kendisi filozof. Ben filozofların tanıttığı Tanrı'ya değil peygamberlerin tanıttığı Allah'a inanıyorum diyor. Çünkü filozofların tanıttığı Tanrı, filozofların kendi akıllarından bir takım deliller neticesinde düşünceler fikirler üreterek erişilmiş bir Tanrı fikridir. Onun ne derece sıhhatli olduğu belli olmaz. Yani en en iyilerinden bir tanesi mesela Aristo'dur. Aristo diyor ki Tanrı yaratmıştır Ondan sonra kendi haline bırakmıştır diyor. Halbuki subbihisme rabbikal aaliyellezi halqa fesa va'lazi qaddara tek tek tek söylüyor bunu sana. Aristo tabi şey etti tabi Patladı Aristo'nun balonu patladı gitti. Mamatasqutu min maraqatin Allah'ın bilgisi dışında bilgisi olmadan daldan bir yaprak bile yere düşmez diyor. buyur şimdi bu Kur'an sana Allah'ı böyle tanıtıyor ve Allah bizimle her an her saniye dakikada bin defa belki milyon defa bütün hücrelerimizde hücrelerimizde sadece beynimizde aklımızda falan değil halbimizde değil bütün vücudumuzdaki hücrelerde Allah'ın böcekleri vardır. Böcek diyorlar ya şu bilgi edinme, casuslukta kullanıyor işte sahata koyuyorlar, küpeye koyuyorlar, dinleme cihazlarını falan. Allah'ın bütün vücudumuzu röntgen ışınlarından çok daha iyi dinliyor Allah. Allah'ın manevi rotkenleri var. Senin içinden geçeni senden iyi biliyor. Unuttuklarını da biliyor. O Allah çünkü unutmaz. Vala yansa diyor Allah unutmaz. Sen onu kendini de unutursun. Allah seni unutmaz. Öyle bir Allahı tanıtıyor bize Kur'an-ı Kerim. Ve o Rahmandır, Rahimdir işte o 99 esmasıyla bütün Kur'an'da geçiyor onlar. Cebbar'dır, Hakim'dir, Maliki i Yevmiddin'dir. Hepsi hepsi fazla gevşemekte yok. Rahmetine güveniyoruz, rahmetine inanıyoruz, rahmetini diliyoruz ama o rahmete layık olmak için de bizim çaba sarf etmemiz denekti. düş, ağzıma piş diye bir şey yok. Öyle ağız piş ağzıma düş yok öyle bir şey. Her şey emek karşılığı, her şey gayret karşılığı. Hani dedim ya, yükselmek isteyen tırmanmak zorundadır. Bitti o kadar. Sen Allah'ın haline zaten şey diyor Hazreti Mevlana. avam diyor, en az ibadetten en yüksek mertebeye varmak ister. Bu <gülüyor> böyle. İki iki rekat muafilen avaskılarız Kadir gecesi. Hemen bize şeyin Cüneyd-i Bağdadi'nin veyahut Tabd-i Kadiri Geylani'nin yahut işte Hacı Bayram Veli'nin mertebesi verirsin zannederiz. O iki rekat Kadir gecesinde. Hani bin gece bin aydan faydaları hayırlı ya. Böyle en en az ibadetten çok mertebe kazanmanın peşinde yok öyle bir şey. Yok. Her şey emek karşılığı. Hele bir defa sen kendinden bir defa kendi içindeki pisliklerden arınmadan hiçbir yere varamaz. Biraz kilo vereceksin. Yani valevi kilo vereceksin. İçindeki ağırlıkları atacaksın herhalde. Biraz sade'den okuyayım sonra Mevlana'dan geleceğiz. Buyruğunu tutmakla yakınlık işte tabi Türkçe sarçası olmayınca şükrünü yerine getirmekte nimet bolluğu olan eşsiz ve yüce Tanrı'ya yaraşır. Hamd ve minnet onun hakkıdır. Diyor ki zaten Hazreti Mevlana bir yerde her canlı sevilmeye ihtiyaç duyar. Sevilmek bizim için ihtiyaçtır. Allah için haktır. Allah'ı her şeyden daha çok seveceksin. <gülüyor> Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da. وَالَّذِينَ أَمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ Bu şey yok yani. Aynen, aynı ayet Tevrat'ta vardır. Rabbin olan Tanrı'yı her şeyden hatta kendinden de daha çok seveceksin. Rabbin olan Allah'ı. Alınan her nefes hayatı uzatır. Verilen her nefes vücudu ferahlatır. Demek ki her nefeste iki nimet vardır. Her nimet içinse bir şükür vacip olur. Türkçesini okuyorum. Onun şükrünü hakkıyla eda etmek kimin haddine düşmüş? Kimin elinden, kimin dilinden gelir ki? Diyor. Mâ hamidneke hakkı hamdike ya mahmud diyor Peygamber Efendi. Ey hamde layık olan Allah, biz sana hakkıyla hamd edemedik. Peygamber söylüyor bunu, hadis-i şeriftir. Bizim ne dememiz gerekirse artık kıyas edin. Yani Peygamber Efendimiz, <gülüyor> Senin hakkın olan hamdi biz sana layıkıyla yapamadık. Ey Allah'ım bizi affet diyor. Biz ibadet ederiz, arkasından dua ederiz. Ve faturayı Allah'a keseriz. Şu kadar alacağımız oldu Allah'tan diye. Evet. Halbuki arifler ibadet ederler, arkasından oturur istiğfar çekerler. Allah'ım biz sana hakkıyla ibadet edemedik. Bu olmadı. Bunu hakkıyla yapamadık diye. مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ ya مَعْبُودُ O da hadis-i Biz sana hakkın olan ibadeti yapamadık ya Rabbi. İki rekat namazı eğer hakkıyla kılabilsen zaten 20 ilaca çıkarsın Daha Subhanekenin ortasında gidiyorsun. Çıkıyorsun namazda. Kendi problemini söylüyorum ha. Allahu Ekber diyorum hibleye. Kendimi yönetip kasıyorum. Zorluyorum kendimi. Tamam. Allahu Ekber derken yürekten. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike ve gitti, Gitti. Tekrar gidiyoruz. Yarın nereye gidecektik? konferans vardı, işte falan yere makale vardı, bilmem ne vardı. Hanım maydanoz istemişti, gelirken unutma demişti falan. Al, gel. Ata ilkokuldan, çocukluktan beri hiç gündemde olmayan ne kadar hatıra varsa tık tık, tık, tık, tık, tık bombardıman altına girersin. Ya ne oldu ya ben şimdi namaza tekrar, Allah ekber dersin, varırsın. Tekrar namaza girmeye çalışırsın. Ve uğraşırsın uğraşırsın, namazın eşiğinden içeri giremezsin. Kolay değil namaz kılmak. Kolay olsa zaten günde beş vakit emredilmezdi. Onu da size söyle. Öyle. Namaz kılacaksın. Öyle. Miraç olan namazı kılacaksın. E peygamber Efendimiz ne diyor? Biz sana hakkıyla ibadet edemedik ya Mahmud yani. Bunu peygamber söylüyorsa bizim ne kadar gayret göstermemiz lazım. fi <Sessizlik> ne diyor Bizim uğrumuzda, bizim yolumuzda ceh gösterecekler. Namaz cehd ile kılınır, vecd ile kılınır, aşk ile kılınır, kalb ile kılınırsa namaz olur. Yoksa aklın fikrin çarşıda, pazarda, evde dolaşırken cimnastik bile olmaz. Onu da size söyleyin. Maalesef zaten namazı kılsak, hakkıyla kılsak her şey hallolacak, bitecek. Bütün meseleler hallolacak. Benim hocam öyle dedi Allah'a ah, şu namazı bir kılabilsek. Bilsek, biliyorum ki her şey bitecek Her şey hallolacak Evet namaz bizim Büyük problemimiz Evet böyle Onun şükrünü hakkıyla eda etmek Kimin elinden kimin dilinden gelir ki Ey Davud Oğulları şükredin Ya'melu ene devude şükran Ayet Bu Seba suresinde geçiyor Aynen almış Oysaki kullarımdan Azı şükrederler ve qalîlün min ibâdiyeş şekûr. hakkıyla şükreden kullarım çok azdır. Yani nimet kıymeti bilen en büyük nimette imandır, hidayettir ve ömürdür. En çok kullandığım, en çok harca boşa harcadığımız da ömür. Kul aya odur ki Tanrı katında kusurlarının özrünü dilesin. Hani dedim ya ibadet ettikten sonra bile tövbe istiğfarı ya Rabbi sana layık ibadet edemedik. Ama sen bizi bağışla işte ne yapalım? Bu kadarını yapabiliyoruz. Çobalar mağını çam sakızı. Kusurumuza bakma. Kulluğumuzu hoş gör. Bizi bağışla ya Rabbi diye otur. Ağla. Belki namazım kabul olur. Yoksa ben çocukluğumdan beri hiçbir vakit geçirmedim. Ben sahibi tertibim falan deyip de öyle kasıldığın zaman zaten hiç namaz kılmamışım ömründe. O hale gelmiş. Ha şöyle söyleyeyim, şeytan günahla baştan çıkartamadığı aptalları ibadetle baştan çıkarıyor. Kendini, yaptığı işleri kendine hoş gösterir. Bakıyor ki hiç içiremiyor, kumar oyuna yatamıyor, bilmem işte zina yaptıramıyor, fuhuş yaptıramıyor, şunu yaptıramıyor, bunu yaptıramıyor. İbadetiyle, kendi ibadetiyle onu göstermek suretiyle baştan çıkarır onun için ibadet dolayısıyla kibirlenmek, gururlanmak yok. Allah'ım sen nasip ettiğin için sana hamdolsun. Bizim alnımızı secdeye getiriyorsun. Bunu sen lütfettin. Bize bu peygamberi, bu dini, bu secdeyi, bu hali, bu sağlığı, bu sıhhati sen ikram ettin, sen ihsan eyledin. Buna rağmen biz hakkıyla yapamıyoruz. Ya Rabbi verdiklerin için şükür, yapamadıklarımız için tevbe istiğfar. O kadar. İki, iki, iki taraf formül. Güzel bir şey yapıyorsan hamd et, Allah'tan bil, Allah'ın nasip etmesi, Allah'ın ihsan etmesi, o fırsatı, o imkanı sana Allah'ın vermesi dolayısıyla hamd ediyorsun. Ve eksik yaptığın kusurlu şeylerden dolayı da tevbe istiğfar ediyorsun. Allah tevbe edenleri de sever. Hatta tevbe belki daha şeydir, kıymetlidir. Haddini biliyorsun çünkü tevbe ederken. Allah'ım beni affet diyorsun, hakkıyla yapamıyoruz, evet. Kula yanaşan odur ki Tanrı katında kusurlarının özrünü dilesin. Yoksa onun tanrılığına, tanrılığına layık olanı kimse yerine getiremez. Yani biz ibadet Tanrı'ya layık olan ibadeti hiç kimse yerine getiremez. Diyor. Rahmetinin hesapsız yağmuru herkese saçılmış, nimetinin cömert sofrası her yere açılmıştır. Çünkü çirkin bir günah yüzünden kullarının namus perdesini yırtmaz. Uygunsuz bir kusur için onların rızkını kesmez. Sen şu günahı işledin, senin yüzüne vurmaz Allah. Ve günah işledin ya da hatta kafir inkar ettiğin içinde senin rızkını kesmez. Seni setre eder, seni himaye eder, seni mahcup duruma düşürmez ve Riskini de kesmez. O kerem sahibisin. Tanrın gayb hazinenden ateşperesti de beslersin, putperesti de. Düşmanlarını dahi görüp gözetirken dostlarını sen nasıl mahrum edersin? Sadi böyle başlıyor. Gülistan bu. Çok güzel bir kitaptır ama Türkçe işler bu kadar, bu, bu lezzet bu kadar anlatabiliyor ama aslı harikadır yani. Orada Farsçası gerçekten. O Fars dilinin bütün incelikleriyle şey olduğu için. Evet. Şimdi birazdan Hazreti Mevlana'yı dinleyelim. Mesela Mesnevi'de üçüncü cildin 3.808 ile 3.811 yani 4 beyit buradan alınmış. Bir sevgili aşıkına dedi ki yiğidim dedi. Sen seyahate çıkmışsın, gurbette birçok şehirleri görmüşsündür. Onların içinde hangi şehir daha güzeldir? Aşık şöyle cevap verdi. Sevgilimin bulunduğu şehir. Padişahımız yayrısını nereye yaydıysa orası iğne gözü kadar dar olsa bile bizim için geniş ve ferah bir ovadır, bir sahadır. Nerede ay gibi parlak yüzlü güzel bir Yusuf varsa isterse kuyunun dibi olsun, orası bizim için cennettir. Sevgilinin olduğu yer cennettir, sevgilinin olduğu şehir güzeldir, sevgilinin bulunduğu yer Sevgilinin bulunduğu makam, mevki ne olursa olsun bütün dünyanın en güzel yeridir. Bütün ağaçlar, çiçekler dilsiz, dudaksız şükür, etmede, şükür etmeye devam ederler. Şükre devam ederler. Ve immi şeyin illa yusebbiho bihamdi ve lakin le tefkahuna tesbihahun İslam suresi dahil. Bütün canlı, bütün her şeyin Canlı cansız kaydı da yok orada. Biz canlılar diyoruz ama in min şeyin. hiçbir şey yoktur ki yaratılmış hiçbir şey yoktur ki hamdini dile getirmiş olmasın. Allah'ın yüceliğini şanını tesbih ederek hamdini dile getirmiş olmasın. Selviler, yeşillikler, çiçekler, güller dilsiz, dudaksız olarak suya ve ilkbaharın adaletine şükredip dururlar. Yağmuru gönderen Allah'a, yağmurun sahibine zarif ve kıymetli elbiseler giymişler, eteklerini sürükleyerek neşeli neşeli kendilerinden geçmiş gibi hoş bir halde oynarlar ve her tarafa ambel gibi kokular saçarlar. Çiçekler diyor ki bayarda yağmur yağar, toprak Allah'a nasıl şükreder? her tarafı yeşil çiçeklere boğarak, rengarenk bayramlıklar giyir, toprak bayramlıklarını giyer. Ondan sonra da kokular, kokulu çiçekler, güller işte, reyhanlar vesaireler işte, şimdi şey mevsimidir, Nergis mevsimidir. Yavaş yavaş açılır işte, Şubat geldi mi dağ Nergisler'in falan fışkırır böyle. Gider, giremezsin. Hokudan, Yayarlar diyor. İşte onlar Allah'a şükürdü. Toprağın Allah'a şükrünü ifadesi böyle olur diyor Hazreti Mevlana. E sen de topraktan yaratıldın diyor. Toprak kadar da mı olmuyorsun? Üstelik sana toprağa verilmeyen pek çok şey verilmiştir. Meziyet, fazilet, üstünlükler verilmiştir. Akıl verilmiş, idrak verilmiş, can verilmiş, başka şeyler verilmiş. Senin aslın olan toprak bile böyle diyor şakır şakır şükrederken. Ey insanoğlu sen de topraktan yaratıldın. Niye aslını unutuyorsun? Bak toprak şükrediyor. Sen niye şükretmiyorsun? Güzel değil mi? Hazretim Mevlana çok mali. çarpıcı misaller. Var. Adamı deli eder. Deli deli öyle misaller verir ki şimdi şey edeceğim. <gülüyor> Nimete şükretmek nimetten daha hoştur. Şükrü nimet, hoş terez nimet buvet. Şükrü şükrüha ra keysu nimet revet. Diyor, nimete şükretmek nimetten daha hiç ve hiç güzel demektir. Arif olan şükrü bırakır, nimete koşar mı hiç diyor. Onu burada size şuradan okuyayım da devamını. Onları tercüme etmiştim ben. Biraz da şiir havasıyla tercüme etmiştim. Onun için dedim şu şükür vahsini şey edelim. Şükür nimeti şikayet derdi arttırır. Bunu da yaz, yaz not edenler. Şükür nimeti arttırır, şikayet derdar. Ne kadar çok dert yanarsan, o kadar derdin arttır. Sakın kimseye Allah'a şey etme, şikayet etme, derdini, derdini Allah'a aziz, ya Rabbi bunu al benden de. Ondan sonra lafını etme. Şükrü nimet, ez nimet ruvet, şükrü var re, keysu yi nimet revet diyor. Nimete şükür inan, nimetten daha ve hiç. Arif şükrü bırakır, nimete koşar mı hiç? Şükür nimetin canı, nimet onun bedeni. Dost huzuruna ancak o can götürür seni. Şükür sayesinde gideceksin diyor. Nimet inayettir, yardım. Şükür ibadettir. Yaz. Bunu da yaz. Nimet, inayet, şükürse ibadet. İbadet elbette inayetten daha büyüktür. Değer olarak. Yani gümüş karşılığında altın gibi. Şükür nimetin canı. Nimet onun bedeni. Dost huzuruna ancak o can götürürsen zaten canımızla gideceğiz. Beden burada kalacak. Bırak etme o mezarlıkta toprak olacak. Nimet gaflet getirir, şükürse agah kılar. Bu, bu çok önemli bu. Hazreti Mevlana padişah dedi. Akıllı olan nimeti şükür ağıyla avlar. Anvanlı hani balık telleri sen şükrü diyor. Ör at. Eğer daha çok nimet elde etmek istiyorsan bol bol şükret ki Allah sana bol bol nimet versin şükür, nimet gaflet getirir. Bakın, fakirler mi daha çok şükrediyor, zenginler mi? Bak, kara insanı azdırır onu demek. <gülüyor> nimet gaflet getirir. Ne kadar zengin olursa bir insan o kadar gaflete gelir. Eğer buna rağmen bu iki dünya nimetlerine, dünya saltanatına rağmen Allah'ı unutmaz, şükrü unutmaz, İşin farkını olursa Hazreti Süleyman'dır işte. Ona Süleyman makamı verirler. Öyle zenginlerde vardır Allah aşkına. Ama çok az. Binde, beş binde, üç binde bir belki bilmiyorum ama sayısını Allah sayısını çoğursun. Zengine de idrak ve irfan lazım. Fakire de idrak ve ikram şey lazım. yani İzan lazım. Ir -an, i̇rfan lazım. İrdek lazım. Evet. Onun için halı hani demişler ya şişede durduğu gibi durmaz. Para cebe girdiği zaman kudurtur seni kudurtur yılan gibi soka. Şunu şöyle yap bunu böyle yap falan diye ve seni dünyaya mahkum eder. Aldığın her eşyada senin ona mahkumsun yani. Ha, şimdi biz Allah'a falan ibadet etmiyoruz. Hazreti İsa'nın bir eşeği varmış Bertebi tam konuşmaya başlayacak irşada sohbetçi. Zaten köy meydanında işte ağaç altında falan kimi gördü hazreti ise anlatıyor. Allah'a tapın putları bırakın falan diye. Eşek de oradan anırıyor. Eşek iki şeyde anırıyor. Ya dişisini gördüğü zaman anırır. Yahut da aç kaldırır, susuz kaldığı zaman anırır. İkisi de şehvettir efendim. <gülüyor> o da bakmış ki olmuyor. Diyor ki ben köyden köye yaya da giderim. Eşeği bir oduncuya hediye diyor. Ondan sonra da diyor ki Allah'a ibadet eşeğe hizmetten daha hayırlıdır. Evet. Hazreti İsa. Evet, Hazreti İsa meşhurdur o eşeği. Yok uzun zaman binmiş zaten sonra bakmış ki olmuyor. Vermiş bakmış sırtında odun taşıyan bir yaşlı adam mı? Diyor ki ben diyor yaya da gidebilirim. Bu eşek bu şeye oduncu amcaya daha çok lazım. Benden daha çok lazım. Amca diyor al sırtını yazıp odun taşıma. Bununla işte fırıncıya odun taşıma. Diyor. Deyince işte ondan sonra da diyor ki eşeyi sattık çü demesinden kurtulduk. Türkçe'de söz var zaten. Hatta Ama Hazreti İsa böyle demiyor. Eşeğe ayıracağım hizmeti diyor. Su vereceksin, yem vereceksin. işte bakacaksın, ödeceksin. O, o zamanı Allah'a ibadete ayırırım diyor. Allah'a ibadet eşeğe hizmetten daha hayırlıdır. Diyor. Şimdi bizim kaç tane eşyamız var? Televizyonumuz var, arabamız var, efendim evimiz var, koltuklarımız var, çamaşır makinamız var. Var, var, var, var. Evimiz eşya dolu ve biz bu eşeklere hizmet ediyoruz. Onlar bozulduğu zaman tamir ettireceksin, bakacaksın. Ütümüz var falan var. Yani ev hanımlar için söylüyorum. Mutfakta, gündemişte şeyde, banyoda neler var, ne kadar var? Eskiden mesela bir küçük bir şey vardı, tel dolap vardı, şimdi üç kanatlı şey istiyor ve dört kanatlı buzdolabı istiyor mesela, yani yetmiyor tabi. En güzeli, daha güzeli, daha iyi son modeli, bozulmuyor zaten işte sekiz on sene sonra, onu atıyorsun, biz iki kişiyiz, iki televizyon yetmiyor bize, üç tane var. Yani. Gitti çocuklar, evlendiler Allah'a şükür, ayrıldılar, gittiler. Ha, şimdi. Bir tane mutfak da var, bir tane salon da var, bir tane arkada da var. Ben haberleri dinleyeceğim. Hanım diyor ki ben diyor Hürrem'i seyredeceğim. <gülüyor> Peki sen Hürrem'i seyredeceksin. <gülüyor> şey, kumandasını da alıyor, tele, televizyon televizyonu kucağına alıyor. Ben gidip ikide bir karıştırmayarım şu kanallarda haberler, öteki programlar ne oldu diye. Ben de ona diyorum ya nesini seyrediyorsun? Aa, kıyafetleri çok güzel belki <gülüyor> kıyafetleri çok ama biraz terzilikten onlar çocukluğunda terzilik şeyi sanat okuluna gitmişti sanat okuluna peki ediyorum güzel tamam tamam <gülüyor> nimet gaflet getirir şükürse ağah kılar. aklı olan nimeti şükür ağıyla avlar şükür göz tokluğudur. Bil ki seni bey yapar. Bey kişi yoksullara yüzlerce nimet saçar. Başka bir yerde uzun uzun anlatıyor. Diyor ki zengin para zengini demek değildir diyor. Parası çok olan değildir diyor. Hayrı hasenatı çok olandır diyor. Ona zengin denir diyor. Bir adamın dünya kadar serveti olsa hiçbir iyilik bir hayır hasenat yapmıyorsa o servetler o fakirdir Bakın camilerin şeylerine. Gece kondu mahallelerine iki şerefeli, iki minareli, kubbeli, koca koca Nur Osmaniye gibi, yeni cami gibi camiler var. Fakir mahallelerinde var. Kim yaptı bunu? Fakirler yaptı. Ha bizim fakirimiz, zenginimizden daha zengindir. Türk milletinin fakiri, zenginlerinden çok para sahipleri, servet sahiplerinden çok daha zengin. Çünkü mahallelerine bir yerde gidiyordu, Hasan Yahu dedi şu fakir mahalleye bak dedi. Ya, hepsi gece kondu buraya. Şu camiye bak dedi. Ya bu israf dedi. Hasan öyle konuşmadı. İsraf misraf değil. Adamın bir tane dini var. Evinden alınmamış. Onun da en güzelini, en şereflisini, en şanlısını yapmak istiyor. Onunla iftihar ediyor. Mahallenin camisiyle iftihar ediyorlar. Kendi oturduğu evle iftihar etmiyor. O zaman tamam. Bu milletin gözünde din şanlı bir yüce değerdir. Onun için camiyi muhteşem yapmaya çalışıyor. Buna, buna da hiç olmazsa dokunmayın yani. Buna, yani. Elinde kalmış bir tek din var. Onunla avunmak, onunla iftihar etmek. Allah için diyor bunu yaptık diyor hocam diyor. Yani seviniyor onunla ya. Kendisi gece koltuğu tamam güle güle otursun Allah sana sıhhat versin. Şeyimiz yok. <gülüyor> Parası çok olan değil diyor zengin. Hayrı çok olan, hasenatı çok olandır. Şükür göz tokluğudur. Bil ki seni bey yapar, bey kişi yoksullara nime, yüzlerce nimet saçar. Gözün doysun, yiye dur Rabbin sofrasından sen. Bey olursun, isteme ondan başka kimseden. Gözün doysun, yiye dur Rabbin sofrasından sen. Bey olursun, isteme ondan başka kimseden. Ey yağmurun Rabbine şükreden hep çimenler! Dilsiz, dudaksız bütün şükür açar çiçekler. Demin okuduğum yerin ben tercüme ettim demiştim o. Rengarenk giyinirler, bayram eder oynarlar, sevinç içinde coşar, mis kokular seyirirler. Sanki bahar şahından gebe kalmış ağaçlar. İnci salkımı gibi dalları meyve dolar Kudretten gebe kalmış Meryem gibi susarlar Onlar ki hal diliyle Hikmet söyler coşarlar Şu ay Sözsüz sedasız ne hoş parıltı saçar, Öten her kuş Ağzını hakkın nurundan açar Ey nimet seven kullar Siz çok Pek çok şükredin Şükredin ki nimetler bol olsun sizin için. Balığın karnındaki Yunus'tur ruh bedende. Çok zikreyle Rabbine kurtul zindandan sende. Mesnevi 5. şey 6. cildin 5 4544 4550 bu şey Yoksa Hüsrana uğrar, hep Hüsranda kalırsın. Vel asr'ı okursan ondan çok ders alırsın. İnne'l insane lefi husr diyor. Vel asli belki bu asrımız içindir. Her asır için geçerlidir ama kıyamete yakın asırlar için daha çok geçerlidir. Vel asr'e asre yemin olsun ki innel insan lefi husf İnsan bunalım içindedir. Husran içindedir. İllellezine amenu ve amil's salihat. وَتَوَى صَوْبِ الْحَقِّ وَتَوَى صَوْبِ الْصَابِ Dört şey, iman, iyilik, amel salih, hakka, hakikate uygun davranmak, hak ehli olmak ve sabır ehli olmak. Osman Şems Hazretlerinden almışım buraya bir beyit, bir dörtlük. Sorarsan ehli dünyaya, nedir dünyayı bilmezler. Sanıp ıkbayı dünya, nitekim ıkbayı bilmezler. Görürler alemi rüya, rüyayı bilmezler. Olurlar talibi Mevla, görüp Mevla'yı bilmezler. Hem Allah'a taliptir isterler, Allah'a talip, Allah'ın rızasını isterler. Ama Mevla'yı bilmezler. Geçen de söyledi mi bilmiyorum. Bizim dumlu hoca vardı Allah rahmet eylesin Kütahya'da mübarek bir adamdı. Kadir gecesi bu Ramazan'da vefat etti. Çok sevdiğim, çok hürmet ettiğim gerçekten arifi billah. Gelmiş bir genç demiş hocam ben Allah'a inanmıyorum beni inandı demiş. O senin inanmadığın Allah'a ben 40 sene önceden inanmıyorum demiş. Allah hakkında ne biliyorsun ki neye inanmıyorsun? O inanmayan hepsi cehalettendir. Allah'ı bilmiyor ki, bilmediği için de inanmıyorum diyor. Böyle Allah'a dedim işte Kur'an'dan, peygamberden tanımak lazım. Başka yol yok Allah'ı tanıtan kendisidir. Kendisi bize kendisini nasıl tanıttıysa onu öyle tanımamız lazım. Aklımızdan uydurmak değil. Ona zaten şey itikadi şey diyorlar yani. İlahı muhtekat. Hepimizin, kendimizin, kafamızdan uydurduğumuz, kendimiz için uydurduğumuz birer ilahımız vardır. O kendimize göre. Biçmişiz, uydurmuşuz falan. O değil. Rabbül Alemin olan Allah. Onun için Fatiha'daki Rabbül Alemin çok önemlidir. Elhamdülillahi Rabbül Alemin diyor. Alemlerin, subjektif Allah değil. Objektif, gerçek Allah. Real Allah. Hakiki Allah. Yoksa sen hayalinden, kafanın içinden Geçersin, biçersin, uydurursun kendine göre bir Allah. Onun için dumlu hoca. O senin inanmadığın Allah'a ben 40 sene önceden inanmıyorum diyor. Kendi Allah'ına. Öyle şey yok. Allah bizim aklımıza, fikrimize göre değil. Kendini nasıl tanıttıysa öyle tanıtacağız. Evet. Irmak kıyısında olduğu halde suyu esirgeyen biri, önündeki ırmağı görmeyen bir kör sayılır. Cimrilik ve hasislik gerçek körlüktür. Mutlu olmak isteyen iyilik yapsın. Bu sözde pek çok hikmet gizlidir. Allah benim yolumda mal bağışlayana kendi malımdan mal veririm. Can bağışlayana kendi canımdan yüz binlerce can veririm buyuruyor. <gülüyor> al اللّٰهَ اِشْتَرَاءَ الْمِنَ ve اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ lahum لَهُمُ الْجَنَّةِ biz diyor sizin canlarınızı ve mallarınızı cennet karşılığında sizden satın almışız diyor Allah'a peşin peşin. Allah bizden satın almış. Canımızı da malımızı da. Satın almasına gerek yok. Zaten kendisi vermiştir. kendim malıdır. Malikel mülktür. Bu kadar. Hangi cömertlik Allah'ın bu akıl almaz cömertliğiyle boy ölçüşebilir? Hakkın cömertliğini bilen zaman nedir? İman bilmek, sevmek ve vermek değil midir? Nefsin kötü isteklerini terk etmek de cömertliktir. Cömertlik şükürdür. Şükrün en üst mertebesidir. Bu yüzden ruhlara ümit ve neşe verir. Cömertlik cennet servisinin dalıdır. O dala tutun ki dal seni yücelere çeke çeke asıl vatanına iletsin. Azabı hak etmiş olsalar da Allah şükür ehli olan imanlılara azap etmeyeceğini müjdeliyor. Eğer siz şükreder, iman da ederseniz Allah sizi azap edip de ne yapacak? Allah şükreden ve her şeyi bilendir. Bu da şeyin, e, Nisa suresinin 147. ayetidir efendim. Allah eğer şükrederseniz ve iman ederseniz Allah niçin size azap etsin? Şükreden kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki Allah kimsenin şükrüne muhtaç değildir. O kerem sahibidir. Rabbim sen bizi nankörlerden eyleme. Nimet kıymeti bilen şükür ehlinden eyle. Ve men yüzzem şa'a'irallah feenneha min takva'l kulub. Bugün Allah'ın birliğini ikrar, şanının tazimine tazim günüdür her gün. Allah'ı zikir, nimete şükür günüdür. Bir de şuradan okuyacağım size. Bak. Hazreti Meydan'dan yine. Yalnız bu Mesnevi'den değil, bu divan Kebil'den. Yine Mevlana'nın sözleridir. Bu biraz daha şeydir. <gülüyor> Tertemiz zatıma ant olsun ki seni sana bırakmam. Yoksa siz bizim sizi boş yere yarattığımızı mı sandınız? Efehasibtum ennemâ halaknâkum abese. Yoksa siz Bizim sizi boş yere yarattığımızı mı sandınız? İşte bu ayetin tefsirinde Hazreti Mevla'na diyor ki Tertemiz zatıma andolsun ki seni sana bırakmam Nurumdan nur veririm Lütuf ve keremimle yüceltirim seni Esirgeyen parmaklarımla okşarım saçlarını Lütfum seni iyileştirmek için hep hazır bekler Rıza semalarımda binlerce bulutum var sen hastayım deyince rahmet olur, şifa olur yaram üstüne sağalırsağalar. Gel yaklaş bana gel gözlerine yeni bir sürme çekeyim. Çekeyim da aydınlansın gözlerin ki sırlarımı göresin, görüp de anlayasın. Lütfum seni iyileştirmek içindir. Kahrım da yine iyiliğin içindir. Sen kahrımdaki sebebi anlamadın. İşte o yüzden şaşırdın kaldın. Oysa kahrımda da binlerce lütfum var. Allah vermedikleriyle korur bizi. Dua edip, istedip de verdikleriyle değil, vermedikleriyle korur. Şimdi misalini vereceğim size. Mesela okula gidiyoruz, 3-4 arkadaş başıdır diye bilet aldı. Günah olduğunu biliyorum, haram olduğunu ama o zaman işte ihtiyacımız var, fakirlik var falan. Değil, çıkarsa işte kitap alırız. Şimdi düşünüyorum, tir tir titriyorum. Ya bize büyük ikramiye çıksaydı? O zaman. nerede bu Nasıl ben Emin Işık olacaktım? Nasıl Mevlana'yı bulacaktım? Nasıl dini tahsil yapacaktım? Zaten çıldırtırsa o günden. Yani 13-14 yaşındaki çocuğun eline sen milyonlarca lira parayı verdiğin zaman, o para, o servet senin eline geçtiğin zaman sen artık ne yaparsın çıldırmaktan başka. Yani harcanır kendin de bitersin. Ne tahsil yapabilirsin ne şey. Allah'ım diyorum. Şimdi sen ne büyüksün ki bizi nasıl korumuşsun. Halbuki dua etmiştik. İnşallah çıkar falan demiştik. Şimdi de çıkmadı diye Seviyorum. Evet. Evet. Bunun gibi yüzlerce misal var hayatımda. Allah bizi vermedikleriyle koruyor, muhafaza ediyor. Evet, işte onu diyor. Lütfum seni iyileştirmek içindir. Bil ki kahrın da yine senin iyiliğin içindir. Sen kahrındaki sebebi anlamadın, işte o yüzden şaşırdın kaldın. Oysa kahrımda da binlerce lütuf var. Ne diyor Yunus? Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Hoştur bana senden gelen. Ya Goncagül, ya Hukkefen. Evet. Bünyamin uğradığı kahır yüzünden Yusuf'u bulmadı mı? Baş başa kalınca Yusuf ona işin üç yüzünü açmadı mı? Ben kimseyi boş yere üzmem, incitmem dedi. Benim bütün işlerini lütuf gözüyle gör ve öyle seyret. Ey benim tutsam olan can, seninle baş başa olacağım ana kadar hep susacağım. Allah diyor, sırlarınızı söylemeyecek. Ve zaman ta baş başa mahşerden huzuruma gelip hesap verince yakın. <gülüyor> sizi diyor koruyacağım, gizleyeceğim, günahlarınızı da yüzünüze vurmayacağım ve sizi faşetmeyeceğim. Bu kadar. Yeter ki hakkımda kötü zanna kapılma. Lütfum öylesine çok, keremim öylesine bol ki ben yabancıların bile ellerinden tutmadayım. Yakınlarımdan lütfumu niçin esirgeyim? Bana inananlardan niçin esir? Ve biz bahtiyar insanlarız. Bir defa Muhammed gibi bir peygamberimiz, Kur'an gibi bir kitabımız. Böyle bize kendisini bu kadar yakından güzel tanıtan Allah'ımız var. Durmadan şükredelim, hamd edelim. Şanlı bir milletimiz, gerçek bir tarihimiz, Mimar Sinanlarımız, Mevlana'larımız, Hacı Bayramlarımız, binlerce velimiz, şehidimiz böyle bu kadar manevi bakımdan zengin olan deryüzünde ikinci bir millette yoktur size söyleyeyim. Hepsi için Allah'a sonsuz hamd, her şey için Allah'a hamd ve şükür. Allah nimetlerini ve bu nimetlerin kıymetini bilmeyi bizlere nasip veriyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Sağ olun, var olun.